Evet, Cenab-ı Hak bu isimleri külhüyle yani bütün varoluşuyla bütün kapsamıyla anlamamız çok çok çok çok zor da en azından kendi kapasitemizin izin verdiği ölçüde anlayabilmemizi, hayal edebilmemizi ve onların bize tecelli etmesini bu hayatımızda nasip etsin inşallah arkadaşlar nasıl diyeyim ee, çok klişe laflar ama. Şimdi şöyle düşünün. Sürekli bir imtihan halindeyiz. Değil mi? Sürekli. Yani çok küçük zannettiğimiz, çok önemsiz zannettiğimiz bir şey de bizi imtihan ediyor. Çok büyük hadiselerde. Biz genelde büyük hadiselerin imtihan olduğunu görürüz. O küçük hadiselerin bizi imtihan ettiğini görmeyiz. İşte biriyle konuşurken kırıcı olmak, sabırsız olmak, işte ne bileyim birine önem vermemek, değer vermemek, Allah'ın değer verdiği birini fark edememek gibi olabilir. Çok çeşitli şekillerde o imtihanı kaybedebiliriz. Hatta ne bileyim işte abartı mı geliyor size bilmiyorum ama gözün bakıp dururken evdeki bir çiçeği sulamadığın için kuruması yani. O bile bana sorarsanız bir canlıyı hani sen burada lak lak lak suyu içiyorsun o oradan bakıyor yani ve bardağın dibindekini döksen yaşayacak hani onu bile ihmal ediyorsun. Diyeceksiniz ki böyle yaparsanız biz kendimizi çok kötü hissediyoruz. Çünkü her şeyden sorumluyuz. Hani her şeyi nasıl baş edeceğiz? Öyle düşünmeyin ama imtihanın küçüğü büyüğü yok. Küçük derelerden geçemeyen büyük denizde nasıl yüzsün? Nasıl karşıya geçsin? Yani her an böyle o bilinçle yaşamayı ve belki de her imtihanı geçtiğimizde küçücük bir şey yani yanındakine selam vermek, işte ne bileyim birisinin ayağına çarptıysan özür dilemek, böyle yerlerde işte yer tutmamak, işte gelene yer gösterebilmek, yer açabilmek. Küçük küçük yani hadiseler ve özellikle bizim hani buralarda yapıyoruz çünkü buralar bizim sosyal alanımız ve buraya bir maskeyle ne kadar reddetsek de bir maske takıyoruz ve o maskeyle burada yaşıyoruz ama özellikle ev hayatımızda kendi küçük hayatımızda o küçük iyilikler kim bilir bize hangi esmaların kapısını açıyor veya o küçük şeyleri başaramadığımız zaman hangi lütuflar kapatılıyor tamam yani deniyor buradan bunun nasibi yok deniyor değil mi o kalbin mühürlenmesi şak diye bir gecede olmuyor veya bir saatin içinde olmuyor yani o biriken bir süreç burada niçin bulunduğumuzu bu esmanın bize her gün bir ahlak olarak yansıması gerektiğini ve her fevri davranışımızda, her nefsani davranışımızda o esmanın tecellisinden bir tane zuhuratın kapısının kapatıldığını hani bildirsin Rabbimiz de. Şimdi o zaman en önemli şey bu bu derse bir insan, bir önceliklerini sıraya koyarsa değil mi? üzüntülerinin bile pek çoğundan kurtulmuş oluyor yani. İnşallah bugün çok güzel bir isimle tekrar başlamış oluyoruz. Cenab-ı Hak Vedud ismiyle Vedud seven ve sevilen demek arkadaşlar. Birazdan psikolojideki karşılığını da görmeye çalışacağız. Onun için o kısma temas etmiyorum şimdilik. Sözlükten sevmek ve muhabbet etmek anlamındaki vüt kökünden türemiş mübalağa bildiren bir sıfat. Hem seven anlamına geliyor hem sevilen anlamına geliyor Vedud ismi. Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde arkadaşlar e, aşk kelimesi bildiğim kadarıyla hiç geçmiyor e, aşk kavramına İslam antikopetisinden lütfen bakın e, şu anlamdaki aşk değil yani işini aşkla yapmak o değil veya işte namazı aşkla kılmak o değil yani bir insanın bir insana aklı başından gidecek <gülüyor> derecede muhabbet duyması anlamındaki aşk e, yok çünkü bu muteber bir durum değil İslam'daki sevgi, yani aşk, İslam benim anladığım hadislerde ve ayetlerde muteber bir kavram değil. Çünkü hiçbir şekilde geçmiyor. Zaten Arapça bu kelime ve e, ışk kelimesinden türemiş. E, tekrar ediyorum, ansiklopediden okursunuz. Ağaca sarılıp onu kurutan sarmaşık demek. Hı hı. Ağaca sarılıp ağacı kurutan sarmaşık ışkmış. İşte aşk insanı kuruttuğu için, insanın her taraftan kuşatıp kuruttuğu, onun e, işlemez hale getirdiği için yani insanın hayatını felç ettiği için ona o isim veriliyor. İslam'da sevgiyle ilgili duygular, akl, yani kelimeler ve o kelimelerin çağrıştırdığı duygular, aklı iptal eden sevgi değil arkadaşlar. Hep böyle e, bir gerekçeye dayalı, bir açıklaması olan ve ölçülü sevgi. Ölçülü kelimesinin Altını beş kere çizin arkadaşlar. Şimdi en sevdiğiniz şeyi düşünün. allah Teala sizi onunla imtihan eder. Hanımefendi çikolata dedi. İşte imtihan. Yani yememesi gerekiyor. Değil mi? En sevdiğin şey. İşte çocuklarımızdır. Allah korusun. Onları bile ölçülü sevmeliyiz arkadaşlar. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sevdiğiniz şeyi ölçülü sevin. Yarın bir gün ondan hoşlanmadığınız bir şey görebilirsiniz. Kızdığınız zaman birine ölçülü kızın çünkü yarın bir gün sizi utandıracak bir şey yapabilir diyor. Yani biz insanlara mesafeli olabiliriz biraz aramız serin olabilir ama yarın bir gün utanacağınız sözler söylemeyin. Utanacağınız şekilde asıp kesmeyin. Yani sizi mahcup edebilir. Birini çok sevebilirsin abartılı sevme. Abartılı onu gözünde büyütme. Mesela bu bana sorarsanız arkadaşlar tarih boyunca mesela bunun en zirvedeki örneği Hazreti İsa'dır. Yani şirkin en önemli sebeplerinden biri aşırı sevgidir. Birisini aşırı sevdiğiniz zaman yani o kadar çok seviyorsunuz, o kadar çok seviyorsunuz ki artık onu böyle ilah gibi görmeye başlıyorsunuz. Bunun günlük hayattan da örnekleri var. Buradaki vedud ise arkadaşlar böyle ölçülü, hikmetli bir hikmete dayanan sevgi demek ve Allah Teala bu anlamda sonsuz bir sevgi kaynağı. Esma-i biri olarak salih kullarını çok seven ve onlar tarafından çok sevilen manasına gelir. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı Hakk'ın kullarını nasıl ne kadar çok sevdiğine, Anlatırken bir örnek veriyor. Çok meşhurdur o hadis-i şerif. Ama olur ya ilk defa duyanlar var. Efendim veya da bazen bilsek bile tekrar hatırlamamız gerekir. Çoğu zaman işte bu sebeple bu hadis-i şerifi tekrar ediyorum arkadaşlar. O da şu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sizden biriniz bir günah işleyip de arkasından bir tevbe ettiği zaman Cenab-ı Hak o kadar sevinir ki. Çünkü bakın şöyle düşünün arkadaşlar. Yeryüzü bir sergi alanı tamam mı? Bir e, sanat sergisi yani bir müze bizde ve bütün mahlukat ağaçlar, kuşlar, hayvanlar yapraklar, otlar her şey yani bu sergide Cenab-ı Hakk'ın sergilemeye layık bulduğu eserleriyiz yani kıymetsiz asla değiliz yani asla bir hiç değiliz yani o anlamda değer veriyor ve var etmiş yaratmış yani siz Beğenmediğiniz yemeği misafire çıkarıyor musunuz bulgur pilavının dibi tutmuş yarıya kadar yanmış is kokuyor çıkarır mısınız yani misafire çıkarmazsınız bir şeyi ortaya çıkarmanız için sizin başta beğenmeniz gerekir Cenab-ı Hak da bizi beğenmiş ve ortaya çıkarmış şimdi arkadaşlar bunlardan biri bu insanlardan biri isyan etmiş yanlış yola girmiş Cenab-ı Hak tutup yakasından bir dakika sen benim eserimsin yapamazsın böyle bir şey gel bakayım benim çizdiğim yola diyor mu? Demiyor kendi haline bırakıyor arkadaşlar şöyle kendi haline bırakmıyor hep mesajlar gönderiyor ama baskı yapmıyor mecbur etmiyor yani. Hep mesajlar gönderir Allah derler. ondan sonra o kişi pişman oluyor tevbe ediyor tekrar yola giriyor. Peygamberimiz diyor ki Cenab-ı Hakk'ın ne kadar sevindiğini şu örnekle bilin diyor. Bir adam diyor, devesine binse, çölde bir seyahate çıksa, bir mola yerinde devesini bağlayıp kendisi de uykuya dalsa, gözünü bir açsa ki deve yok, bütün yiyeceği üstünde, suyu içeceği üstünde, bütün ihtiyaçları devenin üstünde gitmiş ve kendisi çölde tek başına kalmış. Sağa koşsa, sola koşsa, bağırsa, seslense, devesini arasa, bulamasa o kadar bir hitap düşmüş ki artık bir adım atacak hali kalmamış uzanıyor yere ve ölümü beklemeye başlıyor bir ara gözünü açtığında devesini karşısında görüyor deve gelmiş o kadar seviniyor ki sevincinden ey Allah'ım sen benim Rabbimsin ben senin kulunum diyecek yerde ey Allah'ım ben senin Rabbimim sen benim kulumsun şükürler olsun sana diyor yani sevincinden ne dediğini bilmiyor bu adam ne kadar sevinirse diyor, kulu bir tevbe ettiği zaman allah Teala ondan daha fazla sevinir diyor. Yani neyle kıyaslıyor bir bakın. Cenab-ı Hakk'ın yanındaki değerimiz ve bizi arkadaşlar yine hadis-i şeriflerden öğreniyoruz. Bizi cennetlik olmak üzere yarattı allah Teala. Peygamberimiz diyor ki, ısrarla ben cehennemlik olacağım diyenler hariç herkes cennettiktir diyor. Çünkü cennete sokmak için bahane arayacak Allah derler bize. Ama bazıları o bahaneyi bile vermiyor. Peygamberimiz kendisinden şefaat isteyenlere ne diyor? Anladım. Sen de çok secde etmekle bana yardım et diyor. Bana yardım et ne demek? Yani diyebileyim ki Allah'a hani bu çok secde ederdi ya da çok işte zikir ederdi diyebileyim. Bir tutulacak dalın olsun. Bir tarafın olsun diyor. Cenab-ı Hakk'ın kullarına olan sevgisi, merhameti başka hadislerde de çok anlatılmış arkadaşlar. Bundan zerre kadar kuşkunuz olmasın. Yalnız bizi biraz yanlış kodladılar. Biz de yanlış kodlayabiliyoruz. allah Teala'yı ilk öğrenimimizde hep böyle korkutulacak, çekinilecek, korkulacak, dehşete kapılacak bir Rab olarak öğrendik. yani. İşte çarpar, taş eder seni, işte e, anneye öyle deme taş olursun, elin ters döner, bilmem ne, böyle şeylerle. Efendim cehennem, Allah yakar, Allah şöyle yapar, bir takım bazı hikayeler, ürkütücü hikayeler. Bana sorarsanız arkadaşlar, ben bu hikayelerin de din eğitiminde önemli bir yeri olduğunu düşünüyorum. Ama çocukken değil. Küçük çocuklara değil yani. Çünkü dinimiz bizim sadece sevgiyle yaşamıyor, korkuyla da yaşıyor. İdeal olan gerçekten Allah'ı sevdiğin için saydığın için ona büyük bir huşuyla büyük bir hürmetle itaat ettiğin için yapmak lazım. İdeal olan bu. Yani namazı ben kılarken bu duygularla kılmam lazım. Ama arkadaşlar bütün insanlar içinden diyor Muhammed Hamidullah İslam'a giriş diye bir kitabı var. onun tavsiye ederim. Karıştırın en azından. Diyor ki bütün insanlar içinden diyor Allah'a Allah onun Rabbi olduğu için yani cennet ve cehennem olmasaydı da itaat edecek olan bir din indirmeseydi de kötülük yapmayacak olan bütün insanlar içinden yüzde yirmiyi geçmez diyor. Bir de diyor öyle cennetmiş cehennemmiş Allah korkusuymuş bunları asla takmayan işte hapis varsa ceza varsa kanun varsa polis varsa ancak doğru yolda kalacak olan da en alttaki yüzde yirmidir diyor. Efendim bu en kötülerle en iyiler. Geriye kaldı yüzde diyor. İşte diyor dinin hedef kitlesi budur diyor. Çünkü diyor bu tepedeki yüzde yirmi zaten iyi. Bu ortadaki yüzde da biz iyilerden yapabilirsek o altta kalan yüzde o toplum tolere edebilir diyor. Nasıl iyilerden yapacağız ortadaki yüzde Onlara diyor devamlı nasihat edilmesi gerekir. Devamlı cenneti anlatacaksın, cehennemi anlatacaksın, Allah'ın rızasını anlatacaksın, azabını anlatacak. Yani nasihatla, öğüt vererek işte bizim ihtiyacımız olan. Yani bilgi eksik değil, duygusal olarak motive olmaya ihtiyacımız var. O da devamlı nasihatla olacak. O yüzden arkadaşın en hayırlısı gördüğün zaman sana Allah'ı hatırlatandır. Bir konuşma içerisinde. En azından bir kez olsun Allah'ın adının geçmesi veya seni o yönde teşvik etmesi lazım. Efendim o zaman diyor toplum her şey yolunda gider diyor. Dediğim gibi korku yetişkinler için gerekli olan bir motivasyondur arkadaşlar. İnsan, eğer en üst mertebelerde yani nefsi neye falan ulaşmamışsak veya ulaşamadığımız konularda cehennemi de hatırlamak bayağı işe yarıyor yani. Postmodern dünyada kıbleyi bulmak. Önemli bir kitap arkadaşlar. Şimdi orada diyor ki Tim Winter Müslüman oldu. Cambridge'de öğretim üyesi şu anda orada büyük bir cami yaptırdılar. Ee, Allah bozmasın. Şu andaki istikametini beğendiğimiz bir insan diyor ki Tim Winter orada e, peygamberin diyor vefatından sonra İslam büyük bir hızla arkadaşlar Hindistan'a doğru Orta Asya'ya doğru haritayı gözünüzün önüne getirin. Kuzey Afrika'ya doğru Endülüs'e doğru. Değil mi yani? Yayılmaya başladı. Büyük, büyük bir hızla yayılıyor böyle. İnanılmaz hız. O hızı gösteren haritalar var. Günde her gün kaç bin kilometre İslam dünyasında katılıyor böyle. Her gün böyle bir hızla yayılıyor. Bu yayılma sırasında Kur'an tercüme edilmiş miydi? O dillere. Yani bir Malaylı, bir Urdu, Müslüman olurken Kur'an'ın urducasını, malaycasını, ne bileyim Türkçesini, Farsçasını okuyor muydun? Hayır. Hayır. Yani neye inandığını biliyor muydun? Hayır. Nasıl bir kitaba ben inanıyorum? Hayır arkadaşlar. Peki buralara giden, İslam'ı onlara anlatan bu insanlar kimdi? İslam tarihinde misyonerlik teşkilatı var mı? Yani böyle İslam'ı yaymalıyız. İşte senin senin senin görevin. Bunlar bir kurum kuruyoruz. Bu kurum işte davet ve İslam'a insanları anlatma kurumu, maaşlarını ödüyoruz, dünyanın her yerine gönderiyoruz. Böyle bir teşkilat, böyle bir kurum var mı? Yok. Nasıl yayıldı? Tüccarlar eliyle arkadaşlar. Tüccarlar, seyyahlar, işte fetihlerle gidenler falan eliyle. Peki bu tüccarlar, bu seyyahlar, bu gidenler, yani İslam'ı oralara götüren, temsil eden bu insanlar, yerel dilleri öğrenip onlara o yerel dillerde vaazlar mı veriyordu? Hayır. Sadece ahlaklarıyla arkadaşlar. Yani biz... ...en çok ihtiyacımız olan şey... ...bakın... ...çok samimi bir şekilde bunu söylüyorum... ...en çok ihtiyacımız olan şey... ...benim yaşadığım sitede... ...oturduğum mahallede... ...tanıştığım insanlar üzerinde... ...çalıştığım kurumda... ...akrabalar arasında... ...ya ne harika bir insan ya... ...bak İslam insanı ne güzel yapıyor dedirtmem arkadaşlar. En çok ihtiyacımız olan şey bu. Başkası şunu diyormuş bu Eğer ne kadar çok eksiklik görüyorsanız çevrenizde o kadar siz eksiksiniz demek. Yani arkadaşlar Paul, John hakkında konuştuğunda bu konuşma bize John hakkında bilgi vermez. Paul hakkında bilgi verir diyor Spinoza. Biz e, ne olur yani yaşadığımız topluma örnek olalım. Bakın psikoloji bunun üzerinde çok durur. Diyor ki bütün çabanızı başkalarını düzeltmek için harcıyorsunuz. Kocanızı, çocuğunuzu, kayınvalidenizi, komşunuzu, gençliği, işte çalışanlarınızı, şunu, bunu. Halbuki diyor kendinizi düzeltmek için. Bütün çabanızı. Çünkü o başkalarını düzeltmek sizin en zayıf olduğunuz alan. Sizin en kuvvetli olduğunuz alan kendinizsiniz. Kendinizdeki Hani biz hangi sünneti eksik yapıyoruz? Nerede zerafet mi eksik, cömertlik mi eksik? Efendim e, ibadet mi eksik? Geceleri kalkıp tehcüt mi kılmıyoruz ki sözümüz geçmiyor? Bakın arkadaşlar, o kadar etkileyici ki. Ya ay yel bu umil leyle illa qalila, misfahu evin qus minhu qalila, evzid aleyhi ve rtil Qur'an etartila. اِنَّا تَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا تَقِيلًا Ey peygamber, gecenin bir vaktinde kalk, örtülerini kaldır. Belki arada ayet atlamışımdır ama konuyu özetliyor bu ayetler. Örtülerini kaldır, kalk gecenin bir vaktinde. Yarısı olur, yarısı geçtikten sonra olur, fark etmez. Namaza dur. Ağır ağır düşüne düşüne Kur'an oku. Niye? اِنَّا تَنُلْقِي aleyke قَوْلًا thaqila. Çünkü biz sana çok ağır bir söz indireceğiz diyor. Yani senin vahye hazır olabilmen için gece kalkıp ibadet etmen lazım ki kanalların açılsın. Ben öyle anlıyorum bunu yani. Şimdi biz vahye masar olmayacağız ama ilham lazım. Değil mi yani? Allah bize doğruyu ilham etmesi lazım ve bizim onu o ilhamları alabilmemiz lazım. Sözümüzün tesir etmesi lazım. insanlar üzerinde. Bunun için de. Bizim gece ibadet etmemiz lazım. Orada formül çok açık yani. el İsfahani, Vud ile temenni arasında anlam ilişkisi bulunduğunu söyler. Çünkü her sevilen şeyin gerçekleşmesi istendiği gibi her temenni edilen şey de sevilir. Yani neyi severiz biz? Onu temenni ederiz. Onun olmasını temenni ederiz. Mesela arada şimdi kahve temenni ediyor. Niye? Çünkü sevdiğimiz için. Eğer ıhlamur temenni etseydik, ıhlamur seviyoruz demektir. Çok basit. Ebu bekanın insan tabiatının lezzet veren her şeye eğilimi diye manalandırdığı ve çeşitli derecelere ayırdığı hubbun saf ve temiz olanına vud demiş, bunun temenni ile ilişkisi bulunduğunu belirtmiştir. Kur'an-ı Kerim'de Vedud ismi Esma-i Hüsna'da Rahim ve Gafur isimleriyle birlikte Iki ayette geçmektedir demişiz. Hud suresi ve Burut suresindeki ayetler. Cenab-ı Hak bir ayeti de iman edip salih amel işleyenler için seyyec'alu lehumurrahman da diyor. Allah kim diyor iman eder ve salih ameller işlerse Allah onun için gönüllerde bir sevgi yaratacaktır diyor. Şimdi burada şunu unutmamız gerekiyor. Arkadaşlar Allah Teala'nın sevdiklerinin gönüllerinde yani hmm. anlatabildim mi yani buna referans grubu deniyor ee, ve referans grubu muz kaydığında kaybolduğunda veyahut da zihninizde bu konu çok net olmadığında ayakların en çok kaydığı nokta ee, yani kimin gönüllerinde sevgi yarattığı önemli kimi kimin sevdiği önemli anlatabiliyor muyum sayı önemli değil arkadaşlar şeytanın yolundan gidenler tabii ki kendi yoldaşlarını sevecekler yani. Sizi kaç kişinin değil hangi nitelikteki insanların beğendiği önemli.